İçinde güzel şiirler okunan oyunları çok severler. Bir de bağırarak oyuncuları sahneye çağırmaktan büyük keyif alırlar. Aralarından çoğunun devlet okullarında dışarıdan öğretmenlik yaparak ya da devlet dairelerine memur yetiştirerek edindikleri bir kabrioleyle ile bir çift atları vardır. Böylece çevreleri genişlemeye başlar. Sonra bir de duyarsınız ki yüz bin kağıt nakit rahoması ve bir sürü sakallı akrabası olan bir tüccar kızıyla piyano çalmasını da bilen bir tüccar kızıyla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 Örneğin tanıdığı bir aktristen söz ederken hiç edepsiz bir dil kullanmazdı. Oysa gencecik bir Asliymen'in aktrist, dansçı takımından söz ederken nasıl saygısız bir dil kullandığını herkes bilir. Bu yakınlarda yükselttiği yeni rütbesinden pek hoşnuttu. Gerçi arada bir divana uzanırken, ''Aman hep iş güç, hep telaş, hep koşuşturma, olduk oldukça bir şey mi değişti sanki?'' diye yakındığı olurdu ama için için övünürdü yeni rütbesiyle.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 Tam karşıda Schiller oturuyordu. Wilhelm Tell ve 30 yıl savaşlarının yazarı Schiller değil. Meşhanski caddesindeki tenekeci ustası ünlü Schillerdi bu. Schillerin hemen yanında Hofmann duruyordu. Yazar Hofmann değil. Schillerin yakın dostu ve Oficerskaya caddesinin sayılı ayakkabı ustalarından tanınmış Hofmandı. Schiller sarhoştu ve oturduğu sandalyede hem tepiniyor hem de heyecanlı bir şeyler anlatıyordu. Aslında bütün bunlar Pirogov'un garibine gitmeyebilirdi. Görüntüyü garipleştiren, Schiller'in kocaman burnunu iyice ortaya çıkaracak şekilde yüzü yukarıda duruşuydu. Hoffman, bu kocaman burnu iki parmağıyla yakalamış, kösele kesmekte kullandığı ustura gibi keskin falçatasını burnun hemen üzerinde dolaştırıyordu. İki arkadaşla Almanca konuştukları için de, bu dilde Guten Morgen'dan başka bir şey bilmeyen Pirogov, içeride neler olup bittiğini anlayamıyordu.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 Bayramlarda iğrenç Rus enfiyesi yerine rape çekiyorum. Funt'u iki rubleden üç funt rapede altı ruble tuttu mu? Hepsine etti. Yirmi ruble kırk kapik. Soygun değil de nedir bu? Sorarım sana Hoffman. Soygun değil mi bu? Hofman da sarhoştu ve arkadaşının her dediğini onaylıyordu. Yirmi ruble kırk kapik. Ben bugüne bugün şıvaplı bir Almanım. Almanya'da kralım var. Bunu ne yapayım? Kes şu burnu, kes gözünü seveyim Hofman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 Ön odada onu tatlı sarışın karşıladı. Sevimli yüzüne çok yakışan sert bir ifadeyle ''Ne istiyorsunuz?'' dedi. ''Merhaba güzelim, tanımadınız galiba. Ah sizi çapkın, bunlar ne şirin tatlı gözler böyle.'' Teğmen Pirogof bunları söylerken zarif bir parmak hareketiyle kadının çenesini hafifçe kaldırmaya yeltendi. Ama güzel sarışın, ürkek bir çığlığın ardından aynı sertlikte sorusunu yineledi. ''Ne istiyorsunuz?'' Teğmen Pirogov,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 Efendim ben sizi sevdiğimi ve sizlerle daha yakından tanış olmak istediğimi kanıtlamak için istediğiniz 15 rubleyi ödeyeceğim. Şiller bir an kararsız kaldı. Onurlu bir Alman olarak yaptığından utanmıştı. Mahmuz içinden yan çizmek için 2 haftadan önce bitiremeyeceğini söyledi mahmuzları. Pirogov buna da razı olduğunu söyledi. Şiller yapacağı mahmuzun 15 rubleye değmesi için hangi hünerleri döktürmesi gerektiğini düşünmeye başladı.